Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği, Taraflar Konferansı'nda yani COP22'de delegeler Paris İklim Zirvesi'nde belirlenen hedefleri uygulamaya koymak için hareket planı üzerinde uzlaşma sağladı. İmzalanan belgeyle katılımcı ülkeler iklim koruma konusunda kaydettikleri gelişmeyi kontrol için 2017 yılında yeniden bir araya gelmeyi tarih altına almış oldu. Yaklaşık 2 hafta süren görüşmelerin merkezinde Paris İklim Anlaşması'nın detaylarının düzenlenmesi bulunuyordu. İklim değişikliğinden etkilenen fakir ülkelere daha zengin olan ülkeler tarafından mali destek sağlanması ve küresel ısınmanın 2 derece ile sınırlandırılması ise konferansta özellikle üzerinde durulan konular oldu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Patricia Espinoza taraflara harekete geçme çağrısı yaptı. Espinoza... İklim değişikliğinin yarattığı tehdit bir gerçek ancak bu bizim tehdide yanıtımızda aynen öyle diye konuştu. Yapılacak çok fazla iş olduğuna vurgu yapan Espinosa hafta sonu boyunca erişilen başarının kutlanması ancak bugünden itibaren bu konudaki çalışmalara da başlanması gerektiğini söyledi. Almanya Federal Çevre Bakanı Barbara Hendricks ise FASTA düzenlenen konferansın Paris'teki iklim koruma çabalarına tutarlı bir devam niteliği taşıdığına işaret etti. Hendricks, Son aylarda gelişmelerin rüzgarını ardımıza alarak Paris Anlaşması'nı hızlı ve hırslı bir şekilde hayata geçirmek üzere bir yön belirlemek için kullandık dedi. Önümüzdeki iki iklim konferansının yeri de bu konferansta belli oldu. 2017 yılında iklim konferansının asıl ev sahibi her ne kadar Fiji adası olsa da zirve lojistik nedenlerle Almanya'nın Bonn kentinde yapılacak. Çünkü Fiji okyanusun ortasında küçük bir ada. İklim konferansı ise 2018 yılında Yine Polonya'da düzenlenecek. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinin sulu bahçe ve haberek koylarının ihalelerinin iptalinden sonra bir iyi haber yine geldi Gökçeada'ya. Gizli Liman ve Las Koyu'nun da bu ay yapılacak olan ihalelerinin iptal edildiği öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Bozcaada'nın sulu bahçe ve haberek koylarını kiralayarak işletmeye açacak olan ihaleler tüm Türkiye'den yükselen tepkinin ardından iptal edilmişti. Bu haberin bir gün sonrasında bu kez de Gökçeada için sevindirici bir başka haber geldi. Gökçeada Belediye Başkanı MHP'li Ünal Çetin 21 Kasım'da yapılması planlanan Lasko'yu ve 22 Kasım'daki gizli liman ihalelerinin de iptal edildiğini söyledi. Bozcaada için başlatılan kampanya Gökçeada'nın koylarını bu şekilde kurtarmış oldu. Amasra'da sıra da termik santralinin yapımına olanak sağlayan imar planının değiştirilmesine karşı harekete geçen Barton platformu, Hashtag itirazım var sloganıyla Bartın ve Amasra'da imza standları açtı. Hema Termik Santrali'nin ÇED olumlu raporuna karşı Bartın halkı 7 Kasım'da 2.119 kişi tarafından dava açarak Termik Santrali'nin yapımına itiraz etmişti. Dava açıldıktan bir gün sonra Zonguldak, Bartın, Karabük illerini kapsayan çevre düzeni planı değiştirilerek Termik Santrali'nin yapımına olanak sağlanmıştı. Uzun süredir Termik Santral'e karşı mücadele yürüten Bartın halkı imar planının değiştirilmesine karşı harekete geçerek Amas'la ve Bartın'da hashtag sloganıyla imza standları açtı ve toplamaya başladı. Bartın platform sözcüsü Erdoğan Atmış, proje sahibi tarafından 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planına itiraz edildiğini bakanlık tarafından imar plan değişikliği uygun bulunmayarak reddedildiğini hatırlattı. 60, 16-2009 tarihli 1 bölü 100 ölçekli çevre düzeni planına itiraz bakanlık tarafından reddedilmişti dedi. 60 Bartel ile Amasra ilçesi Tarla Azim mevkiinde ayrılan turizm alanının bu alanda Amasra termik santrali yapılmasının planlandığı gerekçesiyle kaldırılmasına ve bölgenin de turistik bölgeden çıkarılmasına talebi uygun bulunmamıştır dedi. Çevre düzeni planının termik santrali yer için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirildiğini söyleyen 60 6 Aralık tarihine kadar askıda kalacak olan plana hep birlikte itiraz etmek ve Bartın Amasra'nın termik santrali tepkisini tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki Amasra için henüz her şey bitmedi. Halkın tümüyle karşı olduğu termik santral Amasra'ya yapılamaz dedi. Amasra ve Bartında yurttaşlar planın askı süreci hakkında bilgilendirmek ve dilekçe örnekleriyle imza toplayacaklarını belirten Atmış, şu an planın askıya çıktığını bir aylık askı süresi boyunca Hashtag itirazım var kampanyasıyla bu kararı itiraz edeceğiz. Bartın ve Amasra'da yurttaşları bilgilendirmek için masalar açıldı. Avukatlar tarafından itiraz dilekçeleri hazırlandı. Hazırlanan itiraz dilekçelerini 6 Aralık tarihine kadar toplayarak bakanlığa vereceğiz diye konuştu. Evet Bartın ve Amasra'da termik santrale karşı yıllardır süren mücadele tekrar hız kazanarak tehditler karşısında devam ediyor. Kömürsüz, yeşil ve barışlı olu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.